Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ala ve ala alihi ve sahbihi rabbi ve emri ve hlul Rabbi zidni ilma, rabbi, rabbi bil Hepinize iyi akşamlar diyorum, sevgili öğrenciler. <gülüyor> Bu haftaki dersimize, geçen haftaki dersten e, yarım kaldığımız, yarım kalan Bab-ı i Cünubi ve mücâlesetihi Setehi bab başlığıyla e, kaldığımız dersten devam edeceğiz inşallah. Evet, şimdi e, ana konuya dönecek olursak, ana konumuz Kitab-ı Tarih idi. Yani ana bölüm temizlik bölümü idi. Bunun e, temizlik bölümüyle ilgili olarak sebep olan kişinin Kur'an-ı Kerim okumaktan geri durması hükmünü geçen hafta okumuştuk. Bu hafta da tamam. bununla ilgili ayrıntılara devam edeceğiz. Evet 172 nolu bab başlığı şu şekilde geçmektedir. Bab-ı Mumaset-i ve Mücaalesetihi Cümbol olan kişinin, cümbol olan kişiye dokunmak ve onunla oturmak babını taşımaktadır. Tabii bu bab başına baktığımız zaman, yani bu, o halde olan kişinin, o halde olan kişinin kendisiyle oturup konuşulabileceğini ya da konuşulmayacağını ya da onunla ona dokunup dokunmayacağına dair. Bir bab başlığı açılmıştı. Şimdi konuyu, e, konuyu kısmen dosya tekrar etme e, açısından e, geçen hafta bunu biraz hızlı geçmiştik. Onu da hemen okuyup devamında okuyacağız inşallah. Ahberena Eshak bin İbrahim, Ahberena Cerir, An-ı Şeybani, an Ebi Bürde, An-ı Hüzeyfete Kâle Kâh'nin sallallahu aleyhi ve sellem İzâ le min ashabihi mâ ve de'â Hazreti Peygamber, şimdi Huzeyfe e, radıyallahu an Hazreti Peygamber'in bir fiilinden bahsetmektedir. O fiilinden bahsederken de Hazreti Peygamber'in e, sadece bir defalık değil genel uygulamasından bahsetmiş, bahsetmiştir. Diyor ki o اِذَا عَلَقَيَا رَجُّلَ مِنْ Hazreti Peygamber asabından birisiyle karşılaştığı zaman e, onunla e, kucaklaşır ve ona dua ederdi. Galat. bukraten e, fahidlu anhu. Yine bir defasında bir gün e, erken bir vakitte e, onu gördüm e, ve hemen ondan uzaklaştım. Zümme ateıtıhu hina irtefa Sonra e, gün iyice yükselmeye başladığı zaman yani gün artık iyice aydınlanmaya başladığı zaman e, yanına geldim. Fakaleş bana şöyle dedi: İni fıraıtıke fahid da ani. Ben seni gördüm ve sen benden uzaklaştın. Fakultu, bunun üzerine ben şöyle dedim: İnni kuntu cünü ben. Ben cünüp idim. Fakashi tu entemese niye? Senin bana dokunmandan endişe ettim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: Fakale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnnel müslim, İnnel müslime layencüsü. Yine burada da Hazreti Peygamber'in çok kısa veciz bir ifadesi Müslüman necis değildir diyerek orada kısmen de olsa tepkisini dile getirmiştir. İlgili rivayetin geçtiği kaynaklara baktığımız zaman da 270 267 İnferede bihi en nesai yine burada bu rivayeti sadece nesai zikretmiş ama bu senetle bu anlamda değil. Bu senetle bu hadisi zikretmiş e, olmaktadır. Yine suyiti'nin burada bir açıklaması söz konusu. Fahid du anhu ifadesi, ey miltü ifadesiyle yani e, müteradif olarak e, anlamını ifade etmektedir. Innel müslümler yendüz bir fetfilcimi bedammiha. Burada iki şekilde okunabileceğini de ifade etmiş oluyor. Sindiye de haşiyesinde yine burada فَحِدْتُ عَنْهُ لَا Gibi kavramlarında açıklamasını Burada yapmıştır. Şimdi şunu ifade edelim. Burada bab başlığıyla Hadis arasındaki uygunluğa Baktığımız zaman bab başlığıyla Hadis arasında bir uygunluk söz konusudur. Ama burada Konu neydi? Cünü bulan kişiye dokunmak ve onunla mücadele etmek. Yani onunla oturmak, birlikte oturmak anlamında bir bab başlığı var. Tabi e, bunun mümkün olabileceğine dair e, bir bab başlığı yer almıştır. Yani o kişiyle e, o kişiye dokunulabileceği ve aynı zamanda da onunla, onunla birlikte oturulabileceğine dair bir e, düşünceyi bir e, anlayışı burada bab başlığında koymuş oluyor. Kim? İmam Nesai. E buna destek, bunu destekleyici olarak da e, Hz. Peygamber'den nakledilen bir hadisi e, burada ifade ediyor. Yine e, farklı kanaldan gelen bir rivayette ise yine burada e, Huzeyfe'den gelen rivayette En-Nebiyye Enne sallallahu aleyhi ve sellem leqiyahu ve vehu cünbun feha ileyye. Burada yine yukarıdaki rivayetin farklı bir versiyonu var. Fakoltu inni cünbun feqale innel muslim la e, buradaki rivayette yukarıdaki rivayeti mukayesettiğiniz zaman, ettiğiniz zaman aradaki farkı görebilirsiniz. 269 no'lu e, rivayete baktığımız zaman yine burada da e, fail yani olay anlatan e, yine benzer bir olayı farklı bir kişi anlatıyor ki bu da Ebu Hureyre'dir. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem lakıyahu fî min turukul medineti ve hu cünubu yine aynı şekilde benzer bir hadise yine Ebu Hureyre'nin başından geçmiş. O da benzer ifadelerle e, benzer uygulamaları gerçekleştirmiş ve nihayetinde Hazreti Peygamber burada da e, Hazreti Peygamber'den nakledilen bu e, bilgide şu ifade yer almakta subhanallah innel mümin la yancüs yani innel müminne la yancüsü subhanallah Allah müstahakınızı versin müslüman necis olur mu hiç ya yani, da mümin Necis olur mu şeklinde bir tepki ortaya koymuştur şimdi burada e, bana şunu diyebilirsiniz hocam niçin burada tepki ifadesini kullanıyorsunuz evet burada çünkü böyle bir anlayış söz konusu yani müslümanlar arasında müslümanlar arasında böyle bir anlayış var Nedir? O halde olan kişiye dokunulmaz ve o halde olan kişiyle asla oturup bir arada konuşulmaz. Şimdi belki size garip gelebilir. Ancak bu anlayışın bir tezahürünü daha doğrusu bunun arka planını okumamız gerekiyor. Biraz sonra da göreceğimiz üzere hayızlı kadınlarla alakalı Değerlendirme nasılsa o halde olan erkekler için de zaten o hal yani cümbük hali hem kadın hem erkek için geçerlidir ama cümbük hali daha ziyade erkekler için insanların zihninde oluşmuştur. Şimdi o dönemde de o halde olan o düşün yani o halde olan kişilerle kişileri dokunlamayacağı ve onlarla oturulamayacağı anlayışının kaynağına bak bakacak olursak Cahiliye dönemi, elbette cahiliye dönemi anlayışı ama daha ziyade Yahudilikten gelme bir anlayıştır. Yani Yahudilik inancında eğer Kitab-ı Mukaddes'e bakarsan, daha doğrusu e, Tevrat olarak ifade edilen Kitab-ı Mukaddes'e baktığınız zaman orada o halde olan kişinin e, cünub, ister cünub olsun isterse hayızlı olsun o halde olan kişinin murdar olduğu yani pis olduğu, buradaki layencusunun e, odur yani Karşıtı odur. Çünkü insanların kafasında ne var? O halde olan kişi murdardır, pistir. Ve ona da dokunulmaz anlayışı. Ya da onun dokunduğu yerler pis olur, murdar olur. Yahut da onu zaten pişirdiği yemekte yenmez vesaire vesaire. Peki bu anlayış, şimdi şöyle değerlendirmeye çalışalım. Eğer bu hadise ki bu hadisede Ebu Hirey'in başına geçmiştir. O takdirde bakınız 23 yıllık süre içerisinde 23 yıllık süre içerisinde son yani 20 yıl 20 yıllık bir süre var. O süre içerisinde bu anlayıştan hala demek ki Müslümanların nazarında epey bir yer etmiş. Yani bu anlayışın ortağın kalkması birdenbire mümkün değilmiş. Özellikle Niçin Ebu Hureyre diyorum? Çünkü Ebu Hureyre son 3 senede e, Hz. Peygamber'in yanında bulunmuştur. Yani Müslüman olmuştur. Dolayısıyla da en azından asgari olarak e, bu tarihten itibaren başlayacak olursak bu e, süreye kadar Müslümanlarda böyle bir anlayış var. O halde olan kişi murdardır ve pistir, dokunulmaz ve onlarla birlikte oturulmaz dolayısıyla bu anlayışa tepki olarak ya da bu anlayışı ortadan yani hangi anlayış o halde olan kişinin kişiyle oturup konuşulabileceğini onunla ona dokunulabileceğini ve dolayısıyla da bunda bir beis olmadığını çünkü merkezlene vardır innel mukmin la yencus yani bizatiyi zatıyla o kişi pis ya da murdar değildir sadece maddi manevi açısından bir noksanlığı söz konusudur Anlayışı hakimdir. Dolayısıyla da bundan dolayı da Hazreti Peygamber bunu sık sık tekrar etmiştir. Bununla ilgili de civayetleri alimlerimiz zikretmişlerdir. Umarım burası iyi anlaşılmıştır. Evet şimdi bunun bir benzeri olarak Yine maalesef yine Müslümanlar arasında cari olan, hali cari olan her ne kadar e, yani bizim temel e, temel hadis kaynaklarında e, bunun aksi olsa bile Müslümanlar arasında e, gelenek açısından ya da görenek açısından ya da örf açısından bakıldığı zaman e, halen farklı konumda değerlendirilen ve bazı dini kitaplarda bu şekilde e, ifade edilen bir anlayış daha vardır ki bu abu istihdamil haiz. hayızlı kadının burada istihdam edilmesi yani e, hizmette kullanılması meselesi. Ahberenah Muhammed bin El-Müsenna Ahdesenah Yahya bin Sa'id Yezid bin Gal Hadde Seni Ebu Hazim Kale Ebu Hureyrete Beynama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi lütfen e, çok Dikkatli takip edin. Yani tabi bu şu anlama gelmez. Öncekileri dikkatsiz olsun da bu dikkatli olsun anlamda değil. Özellikle ince noktalar var. Bu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Beynama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil mescid. Şimdi gözünüzün önünde artık ne kadar tahayyül edebiliyorsanız ve tasavvur edebiliyorsanız Hazreti Peygamber'in o zamanki mescidini dediğim gibi yani bunu filmlerdekini de tasavvur edebilirsiniz. Artık tabii nasıl bir filmi görüyorsanız o da ayrı bir şey tabii. Hazreti Peygamber mescitteyken iz tam o sırada gale Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ayşe. Ey Ayşe. Navilini's-seve. "Fekalet" inni la usalli قال إنه ليس في يدك Yine e, aralarında Ebu Hurere'nin de olduğu bir sahabi topluluğunun bulunduğu sırada Hz. Peygamber mescitteyken o sırada şöyle buyurmuş Ey Ayşe navilini bana getir bana uzat neyi es-savbe bana elbise ya şimdi burada elbise kelimesi e, olmakla beraber esasına baktığımız zaman daha sonra da bir e, elbise olarak değil de biz bunu seccade olarak düşünelim. Çünkü Hazreti Peygamber namaz kılmak için bir seccade istiyor. Bunun üzerine Hz Ayşe şöyle demiş inni la usalli ben namaz kılmıyorum yani kinaye var tabi bunda nedir o? ben namaz kılmıyorum derken kastı kendisinin hayzı olduğunu söylüyor. Gale bunun üzerine e, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. İnnehu leyse fiyedik fenâveletü O elinde olan bir şey değildir. O elinde olan bir şey değildir. Bunun üzerine Hazreti Aişe e, seccadeyi elbise, yani elbise parçasını e, ona ya da kumaş parçasında diyebilirsiniz fenaveletu ona getirdi şimdi burada olay sahneleyebiliyor musunuz şimdi tabi keşke imkanı olsa da size Hazreti Peygamber'in bir mescidini en azından mescidin yanındaki hücreleri şöyle bir şekilde çizebilsem şimdi Hazreti Peygamber'in mescidi var mescidin hemen yanı başında da odacıklar var bu odacıklardan bir tanesi Hazreti Ayşe'ye ait yani o kadar büyük, geniş, e, kaç metre kare falan, e, çok büyük metre olan bir yer değil. E, sadece e, belli bir alanda kalınabilecek olan bir mekan. Hz. Peygamber, Hz. Ayşe'den, şimdi Hz. Peygamber mescidin içerisinde, mescit sınırı var. O sınırın içerisinde ve hemen yanın başında da, e, yani dip dibe, e, Hz. Ayşe'nin de olduğu bir e, odacık var. Ve tabi birkaç tane hücre var. Hücre dediğimizde odacıklar. Ve Hazreti Ayşe'den odacık'dan bir seccade alıp mescide getirmesini istiyor. Daha doğrusu Hazreti Peygamber'e uzatmasını istiyor. şimdi öyle söyleyelim. Şimdi şunu diyorum. Şimdi hemen peşinde şu yorum yapacaksınız büyük bir ihtimalle. Hazreti Peygamber'in mescidiyle mescitle zaten odacık dip dibe dolayısıyla Sadece elini uzatmıştır diyeceksiniz. Biraz sonraki rivayetlerde bunun farklı bir şekilde yani Hazreti Ayşe'nin mescide kadar girdiğini ve mescitte de mescide o şekilde seccadeyi verdiğini hatta serdiğini Hümmü Seleme radıyallahu anh'ın hadatına gelen rivayetlerde göreceğiz. Şimdi buradaki büyük noktayı umarım anladınız. Burada Hazreti Peygamber mesciddeyken Hazreti Ayşe kendisinden bir seccade istiyor. Ve kendisi, o da ben namaz kılmıyorum deyince gerekçi olarak namaz kılmamasının yani ben namaz kılamadığım için yani haizli olduğum için ben onu getiremem demektir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de innehu leyse yedik bu senin elinde olan bir şey değildir. Şimdi burada iki anlam var. Birincisi e, leyset haizatürkü diye geçer. Başka biraz sonraki e, rivayette de Hayız kanı elinde değildir anlamına da vermişler. Tabi bu zorlama bir yorum. Bir başka anlamıysa bu zaten senin elinde olan bir şey değil. Bu tabi olan bir durumdur. Dolayısıyla bundan dolayı sen mescide giremezlik yapamazsın. Yani mescide girebilirsin anlamına da gelmektedir. Devam edelim. Bu burada kalsın. Ahberana Kutaybe bin Said, An-Ubeyde, An-il Ağmeş, Tahvil, Ahberana İshak bin İbrahim, Ahberana Cerir, An-il An-Sabit bin Ubeyde, An-il Kasım bin Muhammed, An-Aişete radiyallahu anhumâ sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber kendisine şöyle buyurmuş. Nâvelîni el min minel-Nescidi. Buradaki rivayette de farklı bir durum söz konusu. Burada yine Humra malum baş örtüsü yani başa örten örtü demek. Eee mescitten getir diye buyurmuş Hazreti Peygamber. Hazreti Ayşe de inni hayizun. Burada kendisinin haiz olduğunu söylüyor. Dikkat edin inni la usalli inni hayizun. Fekal <gallâ> Resulullah sallallahu aleyhi ve leyset hayzatuki fi yedik ya da leyset hayzatuki fi yedik Hayızlı olman senin elinde değildir. Buradaki hayız kelimesi hayız kelimesi iki anlama geldiğini söylemektedirler. Birincisi hayız olma hali, ikincisi ise hayzın kanı şeklinde ifade edilmiş. Yani iki şekilde anlam verilmiş burada. Dolayısıyla iki da, iki mana üzerinde de alimler yorumlar yapmışlar. Burada önemli olan şey şu. Bir o halde olan kişinin o halde olan kişinin mescide girip giremeyeceğine dair tartışma konusu. Hepinizin çok malum olan bir konudur. Dolayısıyla burada o meseleyle alakalı. Zaten bakınız sadece bu gündemde olan bir mesele değil. Yani Müslümanların şimdiki gündeminde olan ya da Belli bir dönemde olan, gündeminde olan mesele değil. Ta o zamandan itibaren gündeminde olan, yani Müslümanların gündeminde olan ama Hazreti Peygamberin bu noktadan farklı açılardan baktığı, meseleye farklı açılardan bakıp bu konuda neler yapılması gerektiğini söylemiş olduğu bir şeydir. Nedir bu? Hayızlı kadının nescide girip giremeyeceği meselesiyle ilgili olarak zaten burada bab başlığına bakınız. bab bu istihdamil hayız hayızlı kadının istihdam edilmesi yani hayızlı kadının iş görebilirliği nerede mescitte mescidin içinde ya da dışında Ahber anay bin İbrahim قال حدثنا ابو معمى عن الامش بهذا Şimdi burada bir hazel isnad derken Amş geçtiği eee senede bakıyoruz. Bakınız yukarıda yani şu 270 ne oldu rivayette? Ameş yok. Dolayısıyla burada e, Ameş'ten itibaren olan senet burada geçerli demektir. Yani siz mesela bu, bu rivayetin senetin devamı nasıl diye sorulacak olsa farz edelim ki bu e, hemen devamında Sabit bin Ubeyd, Anıl Kasım bin Muhammed, an Ayşe diye anlamamız gerekir. Mislehu ifadesi de yine burada e, şu metnin e, benzer olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Peki bunu e, niçin vermiş Nesai? Senetteki bir farklılıktan dolayı. Ya yani şuraya bakalım şimdi. Ebu Muaviye şimdi İshak bin İbrahim. Ebu Muaviye Ameş'e kadar. Şimdi İshak bin İbrahim Cerir Ames görüyor musunuz? Bakınız burada Cerir var. Burada Ebu Muaviye var. Dolayısıyla ikisi arasında bir fark söz konusu ne? senet açısından. İşte bu farktan dolayı ne hayır bunu tekrar etmiş fakat devamında e, sadece bihazel isnat diyerek isnada atıfta bulunmuş mistehu diyerek de metne atıfta bulunmuştur. Bu 270 noldu rivayet ile 271 noldu rivayetin e, tahricine baktığımız zaman yani hangi hadis kaynaklarında zikredildiğine bakacak olursak ün fil Hayz var yani Hayz bölümünde Babu cevazi bas Hayz zevciha ve tercihlihi tahareti su Sueriha ve linkka iyifi hacriha ve Kıratıl Kuran'ı fihi bu müslümde bu bak başlığı altında Hayz bölümünde zikretmiştir ve ahracehu en-nesa'iyyu fi'l-hayz. Haykaza burada. Ve'l-sihaze bölümünde de e, burada da zikretmiş da zikredilmiş oluyor. 275 pistnolu cevazata e baktığımız zaman ahracehu Müslim fil hayz yine babu cevazu'l-hayz burada zikredilmiş. Başka Ebu Davud'da taharet bölümünde babun fil hayz tenabelu minel mescidi mescitten ne yapar? getirir. Akhracehu ettirinizi yu. Taharet bölümünde babu mahaca efil hayız şey'e milal mescid bakınız. Burada hayızlı kadının mescitten bir şey getirebileceğine dair bir konu başlığı açılmıştır. <gülüyor> evet. Biraz önce bir ifade kullandım. Acaba Dikkat eden olur mu diye. Fakat herhangi bir itiraz gelmedi. Dedim ki, müslim e, Hayız bölümünde e, işte Hayızlı kadının e, yıkamasının yani kocasının başını yıkamasının caiz olduğuna dair işte ilgili bab başlığında bu hadisi zikretmiştir dedim. Fakat e, görünen o ki hiç kimse itiraz etmedi. Anı da itiraz etmeniz gerekirdi. Evet, artık ben söyledim. Evet. Müslimin bak Müslim babında dedim. İmam Müslim'in cami sâhihinde geçen e, Nevi'nin koyduğu bab başlık demedim. Dolayısıyla da burada bir e, yanıtma söz konusuydu. ama bu yanıtmayı e, İlk anda belki fark edemediniz. Yani ben şuraya gidin desem yani olacak şey mi? Ama ben size bunların neyin doğru neyin yanlış olduğunu yani en azından teknik anlamda ben size öğrettim. Dolayısıyla buna da itiraz etmeniz gerekirdi. Ben kasıtlı olarak diyorum ki Müslim Hayız bölümünde bab-ı cevaz-ı hayız zevciha şeklindeki bab başlığında hadisi zikretmiştir diyorum. Evet. Şimdi ilgili hadislerin e, tahricine baktığımız zaman da yani sadece nesai değil bütün temel hadis kaynaklarında zikredilen e, bu rivayetlere baktığımız zaman da kadının istihdam yani hayızdayken istihdam edebileceğini hatta mescitten bir şey getirip götürütme noktasında da e, onun yani on, e, onun hayızın bahanesi edinilemeyeceğini ifade etmiş oluyor. Şimdi burada tabii ilgili e, rivayetler e, ilgili rivayetler hakkında gerek dilinin gerekse Su'ut'in ifade açıklamaları yer almaktadır. Evet, gereksinliğin açıklamalarına gerekse su baktığımız zaman da burada açıklamalar var. Bu açıklamalar önemli açıklamalar. Lütfen bunları okuyup bunları anlamaya gayret edin. Şimdi ben burada fıkıh tersi verecek değilim. Ben size bu konuyla ilgili olarak yani ta o zaman da yine Müslümanların gündeminde olan ama Yahudilikten e, cahiliye döneminde de olsa Yahudilikten e, Müslümanlara, Araplara geçmiş olan bir anlayışın e, hali hazırdaki e, anlayışla ters olduğunu daha doğrusu Aziz Peygamber'in tepkisini ortaya koymuş olduğu anlayışla tamamen ters olduğunu burada ifade edebiliriz. Hayır, onlar hadisleri okumamışlardır değil. Şimdi o ayrı bir fasıl. Ben size söyleyeyim neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha doğrusu kaynak bir kaynak itibariyle bizim bakmamız gerekir. Şimdi 174 nolu rivayete bakalım. Babu Basil Hayze El Kumrati Fil mescid Bakınız hani kadınlar mescide giremez deniyor ya ya yani, o haldeyken yani o haldeyken hayızlı kadının hayızlı kadının mescide giremeyeceğini dair epey bir ee, tabi tartışmalar e, söz konusu ve bu konuda da işte daha ziyade işte falanca filançe şunu şöyle söyledi bunu böyle söyledi ben o konulara girmiyorum ama benim gireceğim bir konu vardır ki o da hadislerdir ve hadislerin babasıdır yani. Bugün bunun gündemi e, Hicri 2. asırda da vardı. Hicri 3. asırda da vardı. 4 de vardı, 5 de vardı vesaire. Ama bizim zamanımızda da halihazırda var. Halen tartışmalar devam ediyor. Yani e, sanki hiçbir meselemiz kalmadı da bütün her şey oldu bitti. Bu, bu ve benzeri meseleler kaldı. Hicri 3. asırda var. Gündeme gündemi oluşturmuş ve bu temel hadis kitaplarında, bab başlığında yer almıştır. Hicri 2. asra ait olan hadis kaynaklarına bakarsanız, orada da güne gündemde yer almıştır ve bab başlıklarına konulmuştur. Ama aynı zamanda, Hazreti Peygamber döneminden haber veriyorsa, yine Hazreti Peygamber'in döneminde, Müslümanların e, gündeminde olan bir meseledir bu. Onların gündeminde olması gayet normal. Çünkü yeni bir din anlayışı var. Bu din anlayışı içerisinde Hazreti Peygamber onlardaki mevcut anlayışı yani tedeyyün anlayışını bir şekilde tasih etmek durumundadır. Bunun kaynağı ister Yahudilik olsun ister Hıristiyanlık olsun isterse putperestik olsun fark etmez. Ama onların gündeminde bu var. Ve bunun karşısında bizim bakmamız gereken mesele şu. Daha doğrusu fikrimizin yani ufkumuzun açılmasına neden olacak olan şey şudur. Bunun karşısında Hazreti Peygamber'den nakledilen rivayetlerde Hazreti Peygamber nasıl bir tavır almış, nasıl bir tepki göstermiş ve bunun karşısındaki Müslümanların durumu nedir? Bakınız bunu unutmayalım. Buyurun, buyurun sabah başlığı. Babu bastıl hayzıl el-humrate fil mescidi. Hayızlının yani zaten hayızlı denildiğim zaman bunu kadın olduğu anlaşılıyor artık söylememe gerek yok. Hayızlık, hayızının örtüyü Mescide sermesi babı. Bu ne demektir? Hayızlı kişi yani hayızlı kadın hayız sahibi olan kadın örtüyü yani seccadeyi mescide serebilir demektir. Yani mescide girebilir demektir. Bab başlığı bu. Cüveyti'ye e bakalım. Ahberenah Muhammed bin Mansur Ansufyan an menbuz an ummihi enne Meymune qalet kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yada ra'sehu fi hijri ihtana Şimdi lütfen dikkat. Evet artık gözler eskisi kadar net görmediği için biraz şu şekilde gözlerimi gözlüğümü e, biraz aşağı doğru çekmem gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yada'u ra'sehu fi hicri ihtana. Bunu anlatan kim? Meymuna radıyallahu anha. Diyor ki ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başını bizden birinin göğsüne yaslardı. Yani göğsüne yaslıyor. Ve o haldeyken feyetüllül Kur'ane ve Kur'an-ı Kerim okurdu. Ve hiye haizun yani bizden birinin Hayızlı olduğu halde, şimdi hayızlı olduğu halde, bizden birisi hayızlı olduğu halde başını bizden birinin göğsüne e, yaslardı. Yani yana, yatar vaziyette e, tam yatma şeklinde değil artık e, biraz yan, yan olarak yatar vaziyetteyken göğsüne yaslardı. Feyetülül Kur'an'ı ve o haldeyken Kur'an-ı Kerim okurdu ve تقوم ihdan bil khumrati mescidi ve yine bizden birisi bizden birisi o haldeyken yani o hayız halindeyken eee yani örtüyü alır seccadesi alır hilal mescidi mescide götürürdü götürür fetep suduha ve mescide sererdi ve hi hayuzun yani hayızlı haldeyken haldeyken yine bizim birisi örtüyü alır. Odacıktan alır, hücreden alır. Mescide girer ve mescitte mescide sererdi. diyerek burada e, Memun'dan gelen rivayeti Nesai zikretmiş oluyor bab başına destekleyici olarak. Şimdi yukarıdaki rivayetin e, Farklı bir versiyon ama farklı bir bab başlığı altında Nesai'yi şunu zikretmiş. Babun fil yakra yekra'u'l-Kur'âne ve fî hicri imretihi ve hiye Şimdi Hazret Bey biraz önceki örneği e, burada bir bab başlığı yapıyor. Nedir o? Kişinin e, karısının e, başını karısının göğsüne yaslayarak Kur'an-ı Kerim okuması şeklindeki bir bab başlığı yani hayızı olduğu halde e, kişi başının göğsüne yaslayarak ve o şekilde de Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir şeklinde bir bab başlığını yukarıdaki rivayetin farklı bir versiyonunu e, yine de destekleyici olarak burada zikretmiş oluyor. Ahberan Esak bin İbrahim ve Ali bin Hucur ki ve lafsu lehu şimdi e, lafzın kime ait olduğunu söylemiş oluyor. Yani aşağıda gelecek olan lafız Şuradan itibaren "Kâne Rasûlullah" Resul, diye başlayan rivayet nedir? Ali bin Hucâa etmiş. Ahberen Asfiyân, An Mansur, An Ümmühi, An Ayşete, anha, qâlet, re'su sallallahu aleyhi ve fi hicri ihdânâ, ve, hâyızun, ve, hâyızun, ve hâyızun. Evet, biraz önceki rivayetin farklı bir tarik'ten gelen halini de Nesâî e, farklı bir baş başlığı altında e, Yine o bab başlığına destekleyici olarak burada zikretmiş oluyor. Gerek 272, gerekse 273 olan rivayete baktığımız zaman, bakınız şimdi, iki, iki rivayet mana itibariyle aynı. Değil mi? Ee, fakat inferede bihi ennesai buradaki amaç şudur, inferede dedi yani bu tarikten gelen rivayet, yani Muhammed bin Mansur, Süfyan, Membuz, enne meymune şeklinde başlayan rivayete baktığımız zaman e, bu şekilde gelmiş e, ve sadece nesai de zikrediliyor 273'ne olur rivayete baktığımız zaman da zaten farklı bir tarihten gelen bir rivayet e, bu rivayette de mesela akhre cehu el buhari fil hayz yine bu hadisi yani mana olarak bu hadisi buhari hayz bölümünde babu yani kişinin eee kıraat etmesi yani Kur'an-ı Kerim okuması fi hicr imratihi ve hi hayzı hanımı hayzı olduğu halde başını göğsünü yaslayıp o haldeyken Kur'an-ı Kerim okuması. Tevhid bölümünde babu kavl bir sallallahu aleyhi ve sellem diye başlıyor. Efendime söyleyeyim. Yine Müslim'de zikredilmiş hayız bölümünde Ebu Davut'ta taharet bölümünde zaten nesail Hayz ve İstihazı bölümlerinde i̇bn Mace'de herkese bu şekilde zikredilmiş oluyor. Şimdi 272 ne olur rivayetin rubayim-i humasim mi olduğunu soruyorsunuz. E, belli artık yani. Bir bir kere bu merfu bir rivayet olarak düşünmeniz gerekir. Çünkü İkan-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedav dediği zaman demek ki Hazreti Peygamber'in burada bir eyleminden bahsediyor. Yani haber merfu. Bu demektir ki sahabeyi de saymanız gerekiyor. Yani ravi sayısı olarak o vakit ne kadar nasıl yaparsa bir 2, 3, 4, 5. Yani kumasi olarak sayısını söylememiz gerekiyor. Evet şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta bir kere bunun bir sünnen kitap olduğunu unutmayalım tekrar söylüyorum. Sünnenler fıkıh baplarına göre tertip edilmişlerdir. Yani fıkhi konulara göre tertip edilmişlerdir. Ve fıkhi meseleleri kendilerine bab başlarında alırlar ve onun dayanak noktalarında, noktalarında buradan hareketle hadislerin olduğunu gösterirler. Şimdi gerek bu bab başlıklarının, gerekse bunlar veya bundan önceki bab başlıklarına baktığımız zaman Hz. Peygamber döneminde mevcut olan bir takım uygulamaların yine o dönemdeki Müslümanlar tarafından nasıl algılandığı, nasıl ifade edildiği açık ve net bir şekilde ortaya konmaktadır. Ve bunu karşısında da Hz. Peygamber'in tavrı, Hazreti Peygamber'in ikaz ve uyarıları da ister istemez Burada dikkat çekilmektedir. Şimdi o haldeyken bizim bunları görmezden gelmemiz asla doğru değildir. Tekrar söylüyorum. Şimdi bunları görmezden gelerek, şimdi tabii işin daha ayrıntılı yönleri var. Hangi açıdan? işin fıkhi yönü olarak ifade edilenler. Fakat o işin fıkhi yönü olarak ifade edilenler de işin doğrusu, Bazen setli zerai dediğimiz, setti zerai dediğimiz e, konulardan dolayı, yani e, bazı fakirlerin içtihatlarından dolayı e, bu durumlara düşünmektedir. Ya da bazılarının kendisinin ortaya koymuş olduğu bir takım şartlar vardır. O şartlar çerçevesinde bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. Şimdi e, dersin başında söyledim. Yani şimdi arkadaşlarınızdan bir tanesi bununla hiç mi hadis bilmiyorlardı. Elbette hepsini bütün fakihlerimiz bu hadislerin hepsini haberdardırlar. Biliyorlardır da. Fakat işte Şafii alimlere göre farklı. Hanefilere göre farklı. Yani her birinin hadis kabul şartları vardır. O hadis kabul şartlarına dikkate aldıkları zaman da bazıları dediğim gibi e, bir kısmı görmezden gelmek ifadesini kullanmayayım ama şartlarına uygun olmadığı için o rivayetleri e, dikkate almamışlardır. Ama şurası bir gerçektir. Gerçek olan bir şey vardır ki bütün e, alimler tarafından kabul edilen bir gerçek vardır ki bu mesele Hazreti Peygamber'in döneminde gündem haline gelmiştir. Bu ya da her neyse hangi mesele olursa olsun ve o meselenin esas kaynağına baktığımız zaman dediğim gibi mesela gidin bir bir Tevrat'ı yani kitabı mukaddes olarak zikredilen bir Tevrat'a açın bakın okuyun. Yani ilgili konuların geçtiği yerlere bakın. Bu halde olan insanların bırakınız şeyini yani mescide ya da ibadet haneye gitmelerini evde dahi dururken o haldeyken yemek dahi pişiremeyeceği, dokunduklarının murdar olduğu şeklindeki anlayışta dikkate almamız lazım. Ve o anlayış o anlayış e, gerek cahiliye dönemindeki Araplara e, veya ondan sonra da yani Müslümanlar arasında da hali hazırda zaten neydi e, sirayet etmişti. Kaldı ki bu sadece o hal değil ve diğer halde de biraz önce de bahsetmiş olduğumuz o cürüplük halinde de yine dokunulmasının ya da e, onunla e, oturup kalkmanın doğru olmadığı, doğru olmadığı, sakıncalı olduğu şeklindeki bir anlayış <gülüyor> o dönemi Müslümanlar da sirayet etmişti. İşte bununla ilgili olarak bütün hadis kaynaklarını teker teker bakarsanız, bunun aksine olan bir rivayetle karşılaşmasınız. Yani bunun zıttına, aksine şu halde olan. E peki bu halde yoksa, o zaman şunu bizim test etmemiz lazım. Şimdi bazı fıkıh kitapları demiyorum, bazı ilmi hal kitapları, ilmi hal kitapları ya da bazı dini kitaplarda. Yani o derece bir kere halk arasında yaygın olan Müslümanlar arasında gel gelenek demeyeyim, yani gelene de büyük haksızlık etmiş olmayalım, haksızlık etmiş olmayalım daha ziyade halk arasında söylentilerin yer aldığı durumlara bakıldığı zaman oldukça çok şey var yani Hazreti Peygamber'in doğrudan doğruya karşı çıkabileceği ve İslam'ın temel ruhuna aykırı olan kusustlar söz konusudur. Dolayısıyla bu noktadan e, meseleye Hazreti Peygamber merkezi olarak bizim bakmamız lazım. Nedir? Bir kere bu gibi durumlarda maalesef bunlar işte biraz önce söylemeye çalıştım. Hala biz nelerle uğraşıyoruz? Bakınız ben bunu gündem ben bunu gündem maddesi haline getirmişim. Daha doğrusu ben değil. Yani buradaki gündem haline getirmiş olanlar hala insanlar arasında yanlış din anlayışının e, bir neticesi olarak bizlere sorulduğu için ve sorulmaya da halen devam edildiği için yani sorulmasa yani bunu artık bunun üstü kapatılsa bununla ilgili başka meseleler gündeme olsun, gel, gelmiş olsa biz de bunlarla uğraşmayız elbette. Fakat ne yazık ki ne yazık ki gerek imam hatip'ten e, çıkanlarımız gerekse e, temel bir takım dini bilgileri bu kaynaklardan öğrenmeyenler yani temel dini kaynaklardan, temel hadis kaynaklarından öğrenmeyen insanlar, işte falancaların filancaların kitaplarından öğrenen insanlar maalesef onların dediklerini kendilerine din olarak ittihaz etmekte ve insanlara da o şekilde anlattıkları için halihazırda hazırda onların çocukları da diyelim ilahiyat fakültelerine geldikleri zaman da işte hocalara bu tür şeyleri soracaklardır. Ve sormaları da gayet normaldir. Tabi Sorulan soruya da siz doğru bir şekilde ya da kaynak merkezi olarak değil de duyum merkezli yahut da e, duygusal merkezli ya da his merkezli dediğimiz e, bir şekilde ya da setli zerahi kıssasını esas olarak vermeye kalkarsanız da bu nesiller boyu işte ondan ondan ondan ondan birinden başla diğerine doğru gide gide gide artık çorap söküğü gibi arkası gelir. Ancak başlangıçtan itibaren siz bunun e, sağlıklı bir şekilde doğru olup olmadığını, isabetli olup olmadığını eğer insanlara, yani gerek e, halka, gerekse e, eğitimci olarak da eğer öğretmenseniz ya da muallimseniz, her neyseniz, e, eğitici konumdaysanız, e, öğrencilerinizi anlatmazsanız da doğru bir şekilde anlatmazsanız elbette bu, bu şekilde e, bu zamana kadar sirayet eder ve Farkında olmadan bir Yahudilik inancının ya da Yahudilik uygulamasının Müslümanlar arasında ne kadar e, bir şekilde yaygın olduğuna dair e, açık ve net bilgileri bu şekilde görmüş oluyoruz. Hala bunu dediğim gibi, hala bunu tartışması yapılıyorsa, camiye bu halde olan bir bayan girebilir mi, giremez mi yani diyelim bir yere ziyaret, et ziyaret etmek istedi ama o halde yok giremez, yok dokunamaz, yok şunu yapamaz bunu yapamaz. Yani İnanın ki artık e, tabii bu benim açımdan böyle, belki başka bazı açımdan öyle olmayabilir. E, sırf bunu yüzünden, sırf bunu yüzünden e, camiler girip gezemeyen e, onca insan var, onca insan var. E, özellikle neyse fiyedik ifadesi çok e, tutarlı ve anlamlı bir ifadedir. Yani insanın kendi elinde olan bir şey değil. İnsanın kendi elinde olmayan bir şeyden dolayı sorumlu bir kere tutulması zaten şey değildir. Bak bir kere bunu biz, aklımızı çalıştıracak olursak, İslam akıl dinidir, taakkul dinidir. Yani e, mantık dinidir ama aynı zamanda da salt anlamda duygusallığı ön planı çıkartan ya da kendi heva ve hevesimize göre ön planı çıkartan bir din değil. Bak ney? Leyse fiyedik. Senin elinde olan bir şey değildir. İslam'ın genel prensibi şudur. İnsan elinde olmayan şeylerden dolayı, yani takatın getiremeyeceği şeylerden dolayı sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla e, bu haldeyken, canım metinlerde, gözümüzün önünde durur iken, halen televizyon ekranlarında ya da vaazlarda yahut da sohbetlerde, yani sanki bir öcüymüş gibi, sanki bir gizli bir murdarmış gibi o halde olan hanımların e, belirli yere girmelerini engellemenin mantıkla daha doğrusu İslam dininin özüyle, hangi özüyle alakası var? Söyler misiniz Allah aşkına? Lütfen, biraz da insan tahakkül etmesi lazım. Şimdi buna karşı çıkan bir metin olsa derim ki tamam. Aksine buna karşı çıkan bir metin var. Bu anlayışa karşı çıkan bir metin var. O metin nasdır? Ve onun karşısında Hazreti Peygamber'in bir tavrı var. Bu tavır karşısında biz A şahsı, B şahsı şöyle diyor diye ya da işte A kitabında, B kitabında işte falancan ilmi hal kitabında, işte falancan kitabında vesaire yazılıyor diye biz o halde olan insanları yani untouchable şeklinde artık dokunulmaz ee, dan ziyade dokunulma derken kastettiğim bir şey bir bakıma e, öcü gibi görmek. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Şu anda beni dinleyen arkadaş sayısı 47. Elinizi lütfen vicdanınıza koyun. İnsanlar ya da halk öyle istedi diye, öyle istiyor diye şu anda beni dinleyenler, seyredenler 47. Bundan sonra seyredecekler de e, lütfen şu sesime kulak versinler. Büyük bir sorumluluk alıyorsunuz. Zaten çoğunuz imam. Çoğunuz diniyetimiz. Çoğunuz da zaten bu konuda isterseniz size sorular sorulacaktır. Hani zaten ağırlıklı olarak bayanlardır. Bayanlardır. Erkekler erkeklere, kadınlar da kadınlar anlasınlar. Bunun böyle olmadığını bunun böyle olmadığını açık ve net bir şekilde ifade etsinler. Ben bu metinleri, sizin ekranda göstermiş olduğum metinleri keyfimden e, göstermiyorum. Buradaki mesele, Hazreti Peygamber'le ilgili olarak, Hazreti Peygamber'in bu tavırlar karşısında, bu uygulamalar karşısındaki tavrı nedir? Bizim buna bakmamız lazım. Ve bu gündeme geliyorsa, hala Müslümanlar arasında, yani halk arasında bunu gündeme getirip kadınca diyelim mesela kadınla beraber gidiyorsunuz bir yere bir cami biz ziyarete gidilecek mübarek caminin kenarından dahi sokulmuyor hiç olacak şey mi ya kıyısından köşesinden dahi sokulmuyor sokmayan insanlar var halkın bu husustaki düşünceleri iyice kökleşmişse arkadaşım unutmayın biz eğitimciyiz. Biz deyim yerindeysek kelleyi koltuğa alacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Biz bidatlarla bidatlerle, hurafelerle mücadele etmek için biz bu yola baş koymuşuz. 5-10 kuruş para kazanmak için biz bu yola baş koymuş değiliz. Eğer biz sünneti, sünnetin, hakik, gerçek sünneti ortaya koymak için bir mücadele içerisinde olmayacaksak ha bunun karşısında da dik durmayacaksak o zaman bizim burada ne işimiz var? İnsan düşünmesi lazım. <gülüyor> İnsan göz göre göre işte halkın halkın anlayışı budur. Halkın anlayışı bu bu ise sen çıkıp göğsünü gere gere, dobra dobra bunu açıklaman lazım. Bunun yanlış olduğunu, bunun İslami olmadığını açık bir şekilde ifade etmen gerekir. Hele bu vakitten sonra artık artık senin kalmadı. Diyelim şu ana kadar. Hiçbirinizin mazereti kalmadı. Şu ana kadar diyelim ki siz bilmiyordunuz. Ya da size öğretilmedi. Ne İmam Hatip'te öğretildi. Ne de işte son sınıfa gelince kadar öğretildi. Hiçbir şekilde size gösterilmedi. Ama şimdi ben gösterdim mi? Gösterdin. Gözlerinizle bizzat okuyor musunuz? Okuyorsunuz. Sadece tek bir hadis kaynağında değil. Bütün hadis kaynaklarına bu geçiyor mu? Geçiyor. O halde Artık bundan geri dönüş yoktur. Sizin açınızdan geri dönüş yoktur. Bilmeyenlere bilenecek bir şekilde bunu öğretmemiz hepimizin boyumuzun borcudur. Bağlandıysa halkında yani daha doğrusu buna inanmayanların zaten onları yönlendiren zaten bir şeydir. Ee, zaten tarikatlar, zaten cemaatler adına ne derseniz deyin. Her türlü klik zaten bu işin başıdır. Bu işin maalesef başı ister istemez e, tabii o insanlar da bu şekilde bu yıllara doğru sevk ediyor. Yani bu işlerle artık uğraşılmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Evet e, şimdi burada zaten yukarıdaki rivayetlerin farklı şekillerdeki versiyonları var. Bâb-ı gâstel res zevciha yani yine bakınız o, o dönemdeki gündeme bakınız. Hayızda olan kişinin zevcesi, zevcinin yani kocasının başını yıkayıp yıkamayacağına dair bir mesele olmuş. Yıkayabileceğine dair Hazreti Peygamber'den gelen rivayeti burada naklediyor. Allah aşkına şuna bakınız ya. Bakınız şu bak başlığına bakınız. Babu muakeretul hayız ve şurbi min sueriha. Yani hayızlı kadınla oturup birlikte yemek içmek meselesi gündeme gelmiş o dönemde. İşte bütün bunların kaynağı Kaynağı Yahudiliktir. Bunu unutmayalım. Evet. Nesa ile ilgili kısmı burada bitirelim. Şöyle 10 dakika bir ara verip daha sonra 10. üniteden inşallah devam edelim. Tamam mı? 10 dakika sonra inşallah görüşmek dileğiyle.